Gerçek oldu annesinin rüyası. Hazreti İbrahim'in duası kabul oldu. Yerde ve gökte övülecek şan doğdu. Ümmetinin göz nuru, Habibiz-i Zişan doğdu. Şimdi kaplasın onu bir ak bulut ve dolaştırsın melekler doğuyu ve batıyı. Varlıklar onu bir de suretiyle tanısın.